Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gizligenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Muğla'nın Akyaka ilçesindeki kadın azma derisi kıyılarının işletme sahipleri tarafından işgaline karşı bir kampanya başlatıldı. Duygu Olcay tarafından Change.org Taksim kadın azma adresine başlatılan kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. Akyaka kadın azma, dünyada eşi benzeri olmayan, yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan bir doğa harikası. Fakat her geçen gün fazlasıyla tahrip ve işgal edildiğine şahit oluyoruz. Yıllardır sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla yürütülen koruma çalışmaları artık tahribatın hızına yetişemiyor. Yıllar süren kıyı kenar tespit çalışması 2020 yılında sonuçlanarak Akyaka imar planına işlendi. Söz konusu azmak, kıyı kenar çizgisine göre birçok işletme, Akyaka kadın azmanına, imar planına aykırı olarak işgal ediyor. İşletmelerin kıyı alanını doldurarak alanlarını büyütmesi. Azmak kıyı şeridini kapatarak hem halkın kullanım alanlarını gasp ediyor hem de doğal yaşam alanlarının tahribatı ise kanuna aykırı. Yaşayan canlıların suyu tükeniyor. Bitki örtüsü tahrip ediliyor. Bu uygulamaların denetlenmesi ve yaptırımların uygulanması için el birliğiyle çalışmalıyız. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Gökova Havzası ve Kadın Azmağı üzerinde Kıyı Kanunu, İmar Kanunu, Gökova Özel Çevre Koruma ve Akyaka İmar Planı hükümlerine aykırı tüm uygunsuz faaliyetlere son verilmeli. Mevcut olan korunup doğal güzellikler ve değerler daha da çeşitlendirilmeli. Biz de kendi sesimizi duyurarak konuya yetkili olan Muğla Valiliğine Ula Kaymakamlığını, Ula Belediye Başkanlığını göreve çağırıyoruz. Kampanyamızı imzalayıp paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz demişler. Kampanya Change.org Taksim Kadın Azmi adresinde. Aslıhan Dönmez tarafından başlatılan kampanya dikili salihler altında Karaçalı derisine köydeki peynir fabrikasının Atıklarını boşaltmasına karşı önlem alınmasını talep eden bir kampanya. Change.org Taksim Dikili Salihler Altı adresindeki kampanyada Dikili Salihler Altında Simkur ve Nemka siteleri arasındaki Karaçalı deresine köydeki peynir fabrikasının atıkları atılıyor. Dere lağım kokusu ve sağlıksız bir ortam yaratıyor ve doğrudan denizimize akıyor. Bunun önlenmesi için yetkili birimlerin bir an önce işlem başlatarak Bunun için önlem almasını öncelikle kendi isteklerimiz ve tabii ki çevreye duyarlı tüm insanlar adına talep ediyor. Destek olacak her yürekli ve doğa sever dostlara teşekkürlerimizi iletiyoruz demişler. Kampanya changeorg dikili sahiller adresinde. Change.org/taksim-dilovası-tahlia adresinde ise Kocaeli Dilovası'nda kanser oranını düşürmek için bölgede Yaşayanların sanayi bölgesinden tahliyesine ilişkin bir kampanya başlatıldı. Kampanyayı başlatan Çağla Çetinkaya diyor ki, Dilova bölgesi sanayileşmenin en yoğun olduğu bölge. Ayrıca yoğun bir yerleşim bölgesi de. Bölgede sanayileşmeden kaynaklı kanser oranı çok yüksek. Dünyadaki akciğer kanseri oranının 3 katı sadece Dilova'sında. İnsanların yerleşimini sanayi bölgesinden ayırmak için bu çalışmayı başlattık. Daha sağlıklı, yeşil alanlara konut çalışmaları yapılarak bölgenin tahliye edilmesini istiyoruz. Kanser teşhisi konulan her vaka için doktor bölgeden ayrılma önerisi sunuyor. Fakat maddi imkansızlıklar yüzünden insanlar ayrılamıyor. Devlet destekli bir kentsel dönüşümle insanları mağdur etmeden bölgenin sağlıklı başka bir bölgeye tahliye edilmesine uygun görüyoruz, diyor kampanya Change.org Taksim Dilovası tahliye adresinde. İkizköy Çevre Komitesi tarafından Muğla'nın İkizköy-Akbelen Ormanı'nın kömür madeni için kesilmesini önlemek amacıyla bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim İkizköy Direniyor adresindeki kampanya metninde Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerinde yaşayan bizler, 40 yıldır ilimizdeki Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallerinin ve kömür madenlerinin yıkıcı etkileri altında yaşıyoruz. Şimdi de elimizde kalan son doğal alanı Akbelen ormanımızı toptan yok etmeye çalışıyorlar. Akbelen ormanının kömür madeni için elimizden alınmasına izin vermeyelim. Kömürden elektrik üretilsin diye 40 yıl boyunca yöre halkı olarak evlerimizden olduk. Topraksız kaldık, susuz kaldık, zehir soluduk, hastalandık, genç yaşta öldük. Yok olan doğal atalarımız ve iklim değişikliği ile birlikte bu ağır bedeller sadece bizim değil. Çocuklarımızın gelecek kuşaklarının da sırtına yükleniyor. Aslında çoktan emekliye ayrılması gerekirken 2014 yılında özelleştirilen termik santrallerin ve kömür madenlerinin ömrü şimdi çevresel etki değerlendirmesi bile yapılmadan 25 yıl daha uzatılmak isteniyor. Milas İkizköy olarak Yeniköy-İkizköy liniyet sahasının hemen dibine Yeniköy Termik Santrali'ne 7 km mesafede hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Son 2 yıldır da kömür madenini genişletmek üzere elimizden alınmak istenen Akbelen ormanımızda son kalan zeytinliklerimiz, talım alanlarımız, köyümüz için mücadele veriyoruz. Buralarda kömüre kurban edilirse bizler de binlerce Muğla köylüsü gibi köyümüzü bırakıp kente göçmek zorunda kalacağız. Biliyoruz ki eğer gerçekten bilimsel yöntemlerle çevresel etki değerlendirmesi yapılsa kömür santrallerinin ve madenlerinin 25 yıl daha çalıştırılmasına izin verilmesi mümkün değil. Kömür için İkizköy'de Türkiye'yi de yakmayın.